Alp Ula Gaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Alp. Evet bugün e, Ömer Madara'nın gripi nedeniyle böyle biz de yedek kadroyla çıktık sahaya. Dün, demiyorsun ya dün akşamki maçta çelme taktım düşürdüm. Grip falan diye. Ya şimdi onu karıştırma. <gülüyor> <gülüyor> Caiz midir diye sordum ben de önce. Ha, onu yaptısın tabi. O lazım. Yani zaten başka türlü nasıl yaşar insan tabii. caiz olmadığını öğrenip öğrenmeden. Aynen öyle şey. Ben günde yani 20-25 kez arıyorum mesela. <gülüyor> hat kurmak lazım. Evet, tabii hat tabii. Alo fetva. Evet. Var zaten bir hat bu arada. Heh işte. <gülüyor> tamam o zaman benim de hayatım kolaylaşacak demek ki. <gülüyor> e, stüdyoda bir arkadaşımız daha var Can Tombil. Merhaba Alp Bey. <gülüyor> Merhaba Can. Bu vesileyle onu da tanıştırmış olayım. E, evet e, konumuz ne? Yani konumuz belli. Sadece alt başlıklarını herhalde konuşacağız bugün. Ee... Spor konuşuyoruz yine her zaman gibi. <gülüyor> ben de geleneği bozmayayım bu soruyu sorarak. 2 ee, yani haftadır, iki haftaya yakın süredir devam eden e, şike soruşturması. Hani, e, daha da dallanı budaklanıyor. Hani, lig maçlarından sonra sıra kupa maçlarına geldi. Takım sayısı tutuklananlar, soruşturulanlar <gülüyor> e, Sayı giderek artıyor. İşte olay en son, hani geçen hafta ismi geçmişti. Sonra ayrıya dilenmişti. Beşiktaş'a silayet etti. Kulübün patrisiyalı idarecilerinden Serdar Adalı ve takımın çiçeği burnunda teknik direktörü Tarık Provuççu tutuklandı. Bu hafta içinde yani Beşiktaş'ın da geçen sezonki Türkiye Kupası finalinde şikayet yaptığı söyleniyor. İstanbul Belediyesporlu iki oyuncuya para atta at vererek yani iddia gazetelere yansıyan iddialar böyle. Çünkü müthiş bir bilgi keleliği var bu konuda. Evet inanılmaz. Evet, yani dünkü gazetelere şu yansıdı. Önceki günkü soruşturma ifadeleri olduğu öne sürülen sözler vardı. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyeli İbrahim Akın'la İskender Alın itiraf ettiler başlıklarıyla. Özellikle Fenerbahçe Arlıklı Basın tabii Fenerbahçe dışında bir büyük takımın içinde olmasa çok sevinip Bunları böyle büyük patlattılar itiraf ettiler diye e Bugün şey var itiraf etmemiştir halbuki Hatta ben şöyle bir şey de okudum i̇şte İbrahim Akın soru Kendi ifadesinde Neşkesi kardeşim çıktım bir gol attım Bir asist yaptım gibisinden bir ifade Kullanmış gazetelerden birinde Öyle bir şeye de rastladım e, yani hangisi olduğunu hızlı öne sürülen bir telefon görüşmesi Diğer oyuncu İskenderle konuşuyor ve diyor ki Serdar Azalı'ya gü güvenilmez <gülüyor> Biz çıkıp tofumuzu oynayalım <gülüyor> Diyor ve hani işte penaltı golünü atmıştım işte zaten İbrahim <gülüyor> Erdemek'in. Ama hani durumun iyice karmaşık hal aldığı bir noktadayız. Yani neredeyse bir hafta geçti bulaşmayan takım kalmayacak gibi. E hafta başı Trabzonspor'un başkanı, yöneticisi gözaltına alındı sonra serbest parçası Tutuksuz pırtıldı. yargılanmak üzere ama değil mi? E yani herhalde iddianamadı isimleri olacaktır diye düşünüyorum. Evet yani şey çünkü Trabzonspor'un başkanı da yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Evet evet evet, evet. Ee, böyle bir durum ee, yani 4 büktan 3 işin içinde bir tek hani geçen ama hiçbir şey yapmadan geçiren hani <gülüyor> ligde Galatasaray onda işin içinde değil. Yani o Galatasaray'ın da ahlaki bir yüksek noktadan bahsetmesi pek mümkün değil diyorsun yani. Geçen sezon olduğu durum itibariyle. Yani şunu hep ben biraz dalgınlık seviyorum etmez etrafında? Galatasaray'da bir iddialı iddialı olsaydı geçen sezon bilmiyorum ne, yapacak, ne yapmış olacaklar. Yani muhtemelen bu şeylerden düzenen haber olacaktı. Kulüp yöneticilerinin bir takım isimleri. Ve bunu yani <gülüyor> bilmiyoruz tabii onu. Ama çok hani talih en tuzunu geçirdiği için şey, can derdini bir takım ama olsa olsa kümede kalmak için yapmış olabilir. <gülüyor> <Böyle> Doğal geçiyordum. <gülüyor> ee, şimdi burada ilginç tavırlardan birinde Beşiktaş'ın çarşı taraftar grubu sergiledi. Her zaman farklı duruşuyla e, değindiğimiz çarşı <gülüyor> şöyle bir açıklama yaptı. Dedi şey olana kadar e, kulüp yöneticileri kendini aklayana kadar geçen sene kazandığımız Türk Kupasını Fedasyon'a e, iade edin aklınızsanız geri alalım yani şişki olmadığı kanıtlanırsa geri alalım yoksa bir hak etmiyoruz diye bir galiba Rıdv, gazeteci Rıdvan Akar'ın kalemi aldı da bir manifesto yunlanmış. Evet yani o, o taraftar e, grubuna yollanmış çarşı taraftar evet. grubuna. Onlar da web sitesine koymuş. Biz de oradan bir anıtıyı dün günün sözü yapmıştık mesela. E, bu hani özellikle bir taraftar grubu <gülüyor> olarak iyi bir davranış. Yani çarşıda mesela bazen şey tutamıyor. Aradaki dengi tutamıyor ama yani burada mesela tavır almak çok zor. Hani kulübünüz var, ona bağlısınız ama bir yandan belki çok sevmediğiniz yöneticileri var ee, vesaire. Ama diyorsunuz ki burada ben burada tavrımı alırım, yönetici falan çok önemli değil, bizim şeyimiz önemli, ee, kulübün onuru temizliği önemli. Böyle kupa olacaksa olmasın, yani kupası sizin olsun, onur sizin olmasın. Lafı güzeldi, çağrıştı ee, e bir tavır aldı. Hani başka şu ana kadar başka hiçbir kulüp taraftarını sergileyemedi budur. Çünkü genelde şey var çünkü. Hani Şarebe altındaki kulüpler hafta sıkı sıkı savunuyor takımını öyle olmayan ona dalga geçiyor şikeciler falan diye ama hani kimse çok kendi kulübünün e, işleyişi yapısı e, hakikaten yapıp yapmamış olduğu üzerine çok kafa yormuyor. E, Biyo Beşiktaş yani çarşının aldığı tavır var. E, i̇kincisi tabii Türkiye Futbol Federasyonunun çaresizliği bu hafta onun üzerine de baya bir e, polemik yapıldı özellikle yöneticiler e, düzeyinde. Çünkü federasyon toplandı ve hani henüz bir karar almama kararı aldı. E, ve bu tabii biraz şey bir durum. E, e, hani böyle bakarız duruma göre. Hani geçitirici bir e, açıklama yaptıkları için <gülüyor> pazartesi toplanması sonrası bu tepki çekti. Haklı olarak. Yani şunu deseydi futbol federasyonu <gülüyor> e, biz de olayı arttırıyoruz. E, gerekirse tutuklu olmayan kişilerle bu şeydi. Soruşturmada, hukuki soruşturmada adı, adı geçen kişilerle biz de görüşeceğiz. Komisyon kuruyoruz, araştıracağız. İşin takipçisiyiz ama çok acele karar almak istemiyoruz deseydi şey olacaktı. Ha. <gülüyor> Fedasının uğraşıyor işin peşinde ama şimdi şey deyince biz bekliyoruz. işte şeyin davanın gidişatına bakacağız falan diye böyle çok ortada bir karar verince yani ne şiş yansım, ne kebap demektirler. Eee şey oldu tabii. Bir fedasyon yönetim kuruluna bir güvensizlik oluştu. Açık. Orada aslında bir kulüp yöneticilerinin de bulunduğu bir toplantı yaptılar. Türkiye Süper Lig Kulüplerinin. Orada aslında tek taşların, teki taşların dökülmesi lazımdı. Yani hani sıkıntısı olduğunu söylemesi. Üzerine gidelim, şöyle yapalım, temizleyelim. Ligin kalitesi, değeri, prestiji önemli. Ama ne kadar öyle samimi konuşulur bilmiyorum. Çünkü bu sefer Galatasaray başkanı çıkıp böyle gitmez kabilinden ve açıklama yaptı. Hı hı. Yani hani bu iş sonsuza kadar bekleyemez. Fedasyon üzerine gitsin. Yani o toplantıda belki bunları söylememiş olması Galatasaray tarafının ya da söyleseyi dinlememiş olması önemliydi. Ama ekstra açıklama yapamayınca tepki çekti. Şimdi İşin Avrupa tarafı da gündeme giriyor tabii. UEFA da Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararlarına Avrupa'ya gönderdiği takımlara güveniyoruz dedi ama. E, bir orada üstü kapalı bir uyarı da vardı aynen, sanki. Aynen öyle bekliyorlar çok dikkatli bekliyorlar. Pazartesi genelde e toplantı var. UEFA yetkilileriyle Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi arasında. Hani başkan Mehmet Ali Aydınlar kesinlikle gidecektir. Ona kime işliyecek bilmiyoruz ama UEFA herhalde. Daha yakından bir takım şeyleri duymak istiyor. Yani hakikaten bu kadar büyük şahibe var mı yok mu e, siz nasıl araştırıyorsunuz dinlemek isteyecek. E, çünkü adı geçen takımların bazılarını Avrupa Kupalarını alma hakkında saklı tutuyoruz dediler. E, şu an herkes işte kurallara katılacakmış Avrupa Kupalarına girecekmiş gibi gözüküyor. Mesela. Adı geçmeyen takımlardan böyleydi. Gaziantep ilk maçını oynadı bile Minsk ile Teksasman'da. Yani iki haftada bir bir takım Devreye girecek bir ya da iki takım. Benim evet. burada merak ettiğim şu. Hani bu takımlar girecek. E, başarılı olduklarını varsayalım. Bir ihtimal. O zaman ne olacak? Daha sonra e, bu dava veya işte e, iddianamede e, çok ciddi suçlamalar yer aldığını düşünelim. Ve işte bir e, düşürme kararı alınması lazım. Ama düşürülebilecek mi o zaman? Milli evet. çünkü şehrimiz girecek devreye. Yani Av diyelim Avrupa Kupaları başladı birkaç maç oynandı şey çıktı yani muhtemelen dava sonuçlanmaz tabi de hı hı. E, takımları daha büyük şahibi altında şey yapılacak bazı kanıtlar açıklamalar çıktı o değil mi onun demek evet, yani. evet. ve artık şey yani o, e, olay önlenemez bir noktaya geldi UEFA ne yapar e, hani sezon ortasında yapmıştı var mı bunu çok hatırlamıyorum bazı önleyen maçlarından sonra işte Erman Toroğlu'nun çıkardığı ...bir para transfer hikayesi falan var. Hı hı. Grup maçlarından önce kararını vermişti genelde... ...ya da sezon başlamadan. Sezonun böyle bir şey var mı örnek? Çok aklıma gelmiyor ama... ...muhtemelen onda şey yapar yani. E, o anda bile... ...söz konusu takımı şey yapabilir... kupalardan atabilir gibi geliyor. Tabii Türkiye Ligi karar açısından şöyle bir şey var. İşte 5 Ağustos'a lig başlıyor. E, Süper Lig. Herhalde birincilik lig... ...ondan bir, bir ya da iki hafta sonra başlayacak... Ee, yani bir karar alınamadığı için sezon ortasında çok karmaşık bir durum olabilir. ben ee, yani karar almak için süre de dikkatten dikkata başlayacak. Yani işte belki bir iki hafta erteleyip eldeki belgelere bakmak lazımdı. Ee, çünkü sezon ortası senin dediğin gibi bir durum söz konusu. Ne olacak? İşte 18 takımın süperlik, ee, iki takımın kime düşürmesi lazım mesela. Düşüreceksiniz. Onu alt takımdan mı, yani alttan takım alamazsınız. Böyle şey başlamış. Birincilik de başlamış. Derme çatma bir sistem gidecek. E, takımlar sonraki sezonunda bir hat olacaklar, oynayacaklar. İki sezon kaybetmiş olacaklar. E, i̇çinden çıkılmaz bir hal olacak, Belki bugünkünden daha fazla. E, bunun mali kısmı var. Yayıncılık kısmı var. Hep endişeli belirtilen. Yayın ihalesini alan kuruluşlar ne yapacak? E, yani Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük takımlar söz konusu olduğunda Ciddi bir rating ve abone kaybı ve reklam kaybına yol açabilir. Ee, belki yayıncı da o parayı vermek istemeyecek. Bu sezon ortası olursa nasıl bir karışıklık? Ee, çok ciddi sorunlar var Fedasyon'un önünde. Benim çok şey yapamadığım bir durum. Ee, fedasyon yöneticileri davayı yürüten özel yetkili Savcı Mehmet Belki birkaç kere görüştüler. Hı hı. Ee, hatta geçen hafta herhalde... İlk tutuklu, yani gözaltıların yapıldığı pazar gününden sonraki salı ya da çarşamba günü görüşmüşler. O görüşmenin fotoğrafları bile çıktı. Yani her şeyi detaylı öğrenmeselerdi bir takım belgeleri görmüş olmaları, bazı detaylara ulaşmış olmaları lazım. Ama son yapılan açıklamalar, işte felasyonun hiçbir belge gelmedi. Önümüzde bir şey yok. Savcıya davadan çıkan herhangi belgeyi onlara vermiyor belli ki. Ama bir takım şeyleri durum duymuş olmaları lazım. Şöyle yani. bir iddia da atılmıştı ortaya. Evet. Bazı federasyon yönetimindeki kişilerin de e, hakkında e, bu yani ifadesine başvurulabileceği falan gibi bilgiler de vardı. Ve savcının bu yüzden belge göstermeyi reddettiği gibi bazı haberlerde yer almıştı geçen hafta. Evet, zaten işte eski federasyon bir önceki bir önceki Yok mevcut işte. federasyondaki bir. E... Evet, yani bir önceki federasyonların işte başkan. Hı bir yönetici çağrıldı ifade hasta gözaltına alınırlar diye çıktı sonra serbest bırakıldılar mevcut federasyondan hani hiç duymadığımız bir şekilde gidip ifade veren varsa bilmiyoruz ama daha henüz, henüz çağırmadı adam, ama çağrılacak falan deniliyor orada savcı belki haklı <gülüyor> yani e, şeye e, soruşturacak kişiye bir koz vermek istemiyor diye mi anlamında o herhalde evet o, e, o nedenle bayi göstermek istemiyorum ama bu sefer işte federasyonu da hani soruşturma yapmak için bir veri vermemiş oluyor, böyle çetrefil bir durum. Benim şeylerinden biri, inişlerimden birisi bir karar alınmadıkça ya da bir karara doğru yönelmedikçe Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi uluslararası anda ciddi ürpresis kaybolacak. Şu anda bir sürü böyle soruşturma Güney Kore'de, Yunanistan'da şeyler var benzer soruşturmalar var ve uluslararası futbol dünyası bunu yakından takip ediyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı bile açıklama yaptı. Sanıyorum ki biz şu anda herhalde Asya'da, doğuda bir gezide işte Kore'deki, Güney Kore'deki Şike davasından, Japonya'daki geçen yılki sumo skandalından demormuş. İşte şeyin eee Corruption demiş. İngilizce kelime olarak onu kullanmış. Yani futboldaki yolsuzluk diyelim. Hı hı. E, spordaki yolsuzluğun en büyük sorunlardan biri olduğunu söylemiş. Spor için. E, Türkiye'nin almamış. Ama yani olay devam ettikçe, dallanıp budaklandıkça e, Türkiye'nin de ismi zikredilecektir. Yani bir endişem şu. FIFA bir noktada şey diyebilir. İşte, e, UEFA'nın da üzerinde FIFA. Kendinizi temizleyene kadar kulüp takımınızı, milli takımınızı hiçbir organizasyon almıyorum kendini temize çıkarın öyle devam edin bile diyebilir yani bu kadar e, kulüp ve kurum işinin içindeyken yani hele bir de Türkiye Futbol Federasyonu'nun altında kalırsa henüz öyle bir şey hmm. yok e, çok daha ciddi bir iş sonuçları yol açabilir bu durum. Bir de e, dün bu artık iyice karmaşık çete hale gelen e, soruşturma içinde Beşiktaş Spor Kulübünün Türkiye Kupasını iade etmesi e, gelişmesi yaşandı. E, bundan da Doğan bazı komplikasyonlar var sanki. İşte bir, e, 31 Temmuz'da oynanması öngörülen Süper Kupa finali var mesela. Bu ne olacak? Yani işte bu Süper Kupa finali ilk şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanıyor. Ama ikisi çarpi altında şu anda. Evet, yani hani bu da oynanılacağı söylenmişti. Evet, mesela ilk yapılacak önemli aslında maçı ertelemek. Yani e, şu an ciddi şairbe var iki takım üzerinde de iptal etmiyoruz ama mesela e, takımların isimleri temize çıkabilir bir ay içinde iki ay içinde üç ay içinde hani devre arasında mesela atmak <gülüyor> Devre arasında olabilir yani Türk Süper Kupa finali ne birlik şampiyonluğu ne Türkiye Kupası hani e, ülkenin ya dünyanın en organizasyonu değil e, daha önce de işte Cumhurbaşkanlığı Kupası ismiyle oynanıyordu ismi değişti falan yıllarca oynanmadı mesela. Ee, kimse de ayağa kalkmadı ee, bir ufak erteleme yapılabilir ee, tansiyonu olacak da bir şey olur o şu an için hı hı. Yani e, şimdi o maça dair bir sürü tepki olacak iki takım taraftarlarından da olabilir ee, takımlarına karşı da olabilir ee, başka kurumlara e, adli imajlere karşı bir tepki olabilir öyle bir maçta bir de maç Erzurum'da bu arada ee, her yıl değişik bir yerde unutuyorlar Erzurum'da oynanacak. Hazırlıkları devam ediyormuş. Orada üniversite kış oyunları için yenilenen Stadyum. stadyumda oynanacaktır. Bence bu maçı ertelemek akıllıca bir çözüm olur şimdi Federson tarafından. Onlar hani her şey devam ediyor yolunda gibi davranıp anlatmak istiyorlar ama biraz problemli olur şu dönemde onun anlatılması. Yani çözülmesi gereken birinci şey UEFA ile ilişkiler. ikincisi de şey. Yani bazı Belgeleri ve belgeleri oluşup bazı kişileri dinlemek yani federasyon mutlaka söz konusu bazı kişileri eğer tutuklu değillerse ulaşılabilirse çağırıp konuşmalı tek tek yani. Ne oldu diye değil mi? Çünkü şey birbirine karıştırılıyor yani şey olmasa da adli bir süreç olmasa da federasyon bir takım kişilerin ifadelerine başvurup sportif olarak şey olduğuna sağda bir takım uygunsuzluklar yapıldığına kanat getirebilir. İki ayrı süreç yani illa e, adli bir süreç olması şart değil. Federasyonlar özerk sonuçta tüm dünyada. Zaten böyle olmadığı zaman da e, FIFA o ülkeyi ihraç falan edebiliyor. O de, oraya ha. kadar giden şeyler yaşanıyor. O, o öyle ikincisi de şey e, yani sağ içindeki şey gibi düşünelim. Bir futbol maçındaki e, sertlik gibi düşünelim. Yani tekme atıyorsunuz rakibe Orada sportif bir karar veriliyor. İşte kırmızı kart, sarı kart, kırmızı kart, sportif bir ceza. E bunun da sportif kısmı o yani sağ içinde yapılan bir uygunsuzluk var normalde e, işte profesyonel futbol disiplin kurulunun yönetmeliği var 55. maddesi yani bu şeyin e, meclisin yaptığı bir kanun maddesi değil futbol federasyonun hazırladığı bir yönetmelik disiplin yönetmeliği onun maddesi o da sportif bir kararı ve sonucu olacak onu hani e, hep bazı birbirine karıştırılıyor yani illa şey bekleniyor. Hukuki bir karar, şeyin olması için, futbol federasyonunun bir karar alması için bu şart değil. Yani sportif kararlar alabilirsiniz Türkiye futbol federasyonu ama hani tabii iş çok çetreflik bir hale geldiği için çekiniyorlar o kararı almaktan şimdilik. Bir de hani hakikaten bilgi belge olmadığı için önlerinde yani en azından öyle söyledikleri için bir karar almak zor gözüküyor onlar için şu anda. <gülüyor> Bir de bir başka soru bu Türkiye Kupası'nın iadesiyle ilgili. Bir de Türkiye Kupası'ndan kazanılan para mevzusu var. Ee, bu konuda herhangi bir gelişme herhalde. Ama geçici olarak kupayı Hı. iade ettiler. Yani temize çıkana kadar. E, hani Beşiktaş'ın hakikaten Beşiktaş Kulübü'nün bu işte e, suçlu olduğu kanatlarına kadar e, kupa geçici olarak Türkiye Futbalı'nın yaptıkları güzel birceğiz. Evet çok dikkatli. E, evet yani o, temize çıkana kadar vermek lazım. O kupa pek hakkımız değil. Ama belki kulüp temize çıkacak. Böyle bir şeyin olmadı anlaşılacak. <Gülüyor> o zaman hani parodil ile kalabilir. Kupayı da Futbol Federasyonu zaten eee kulübe verir. E, böyle bir sorun olmaz. E, yani şeye kadar herhalde e, işte, hukuki süreç tamamlanana ya da Futbol Federasyonu sportif bir karar alana kadar parodilileri de Kulüplerde kalacak, öyle gözüküyor. Ee, o tabii Türkiye Kupası için meblağlar daha ufak da, şeyde çok fazla. Yani Türkiye Süper Ligi'ni ilgilendiren e, para çok daha yüksek. Çünkü hı hı. O, hani oradaki televizyon ihalesinin bedeli yüksekti. Yerin gelirleri yüksek. Yani herhalde ilk 4-5 e, sıradaki takımlar için e, 30-40 milyon TL'lik Mevzalar söz konusu. Bir de tabii o ihale de, e, onun geleceği de var şimdi değil mi? Önümüzdeki sezon e, orada işte bir değişiklik olacak mı veya nasıl olacak? Şirketin öyle bir başvurusu olabilir mi? Öyle bir hakkı var mı? Bu konularda... Yani şeyi bilmiyoruz. Federasyonlarla yapılan tabii sözleşmeyi görmüştüğünüz. Böyle Hı. bir e, şey var mı? Şart var mı? Hani dört büyüklerden biri, ikisi, üçü hani en az birisi Süper Lig'in dışında kalırsa ben yayın hakkının şu kadarını vermem indirime giderim diye hakkı var mı Onu buradan bilmiyoruz. Ama ya, genelde çünkü evet. bu gibi şeylere sözleşmeleri bir force major şeyi kılavuzu konulur. Hani böyle öngörülemeyen ama çok büyük şartları tümden değiştirecek bir olayın gerçekleşmesi halinde sözleşmenin gözden geçirilebileceği gibi. Yani bu da hani dört büyüklerden birinin küme düşmesi e, pek düşünmeyecek bir durum olduğu için hı hı. E, konmuş mudur bilmiyorum. Belki de <gülüyor> şey tarafı e, Karamehmet grubu e, Dici Türk'le Türkiye Futbol Federasyonları sözleşme belki de dediğin gibi madde koymuştur. Ama koymadıysa e, belki de bir iyi niyet pazarlığı olabilir. Dici Türk der ki ben ciddi avuna kaybını uğrayacağım. Gelir kaybını uğrayacağım. Bu yüzden şey yapalım. Bir ufak düzenlemeye gidelim. Hani bir indirim yapalım. 2001 e, Dici Türk ilk olarak e, 2000-2001 sezonunun ortasında şey çıkınca uzan grubu yayınaklarını bırakınca ihaleyi kazanmıştı almıştı ihaleyi ama ihaleyi aldıktan herhalde 2 ay sonra meşhur Şubat 2001 krizi oldu e, krizden herhalde 5-6 işte ay sonra yeni sezonda şeye gittiler e, döviz kurunda ayarlamaya gittiler yani o zaman dolar herhalde işte e, o zamanki para birimiyle 650 bin liraya oluyor Herhalde 650 bin neyse işte. Yani iki katına çıkınca dolar Dici kurdu kurda ayarlamaya gitmişti mesela. Hep de evet. kurdan verdi. Yani hesapta 20 milyon dolar veriyordu Ölüm. Ee, 20 değil hesaplayınca o 12 milyon dolara geliyordu. Ee, şeyden. E, kur ayarlamasıyla. Yani hem Dici Türk korumuştu hem de futbol fedasyonu yayıncısını kaybetmemişti. Mesela bir ara çözüm. Öyle bir pazara gitmişlerdi. Yani benzer bir şey yine olabilir. Şaşırmak böyle bir durumda. Tabii bu takımların da bir kısmının gelir kaybına uğrayacağını anlamına geliyor. Ee, yani şey olursa dediğim gibi daha kötü. Hani sezon tutsun alınacak bir kararda diyelim ki oldu devre arasında yani öyle bir karar alındı. Ee, hem Fenerbahçe hem Beşiktaş köme düşüldü mesela ki Beşiktaş şimdi şimdi Süper Lig ile ilgili gözükmüyor Türkiye Kupası ilgili ama futbol seansını böyle bir karar aldı. Herhalde ligin ikinci yarısında çok ciddi bir abone kaybına uğrar. Dici Türk ee, evet. hemen böyle bir pazarlığa ilgili. Hatta şimdiden birçok Fenerbahçe'nin aboneliğini bıraktığına dair şeyler geliyor. İddialar ama bunlar herhalde biraz şehir efsanası. Çünkü takım e, Süper Lig'de duruyor. E, aksi bir kar olmadıkça işte 5 Ağustos'ta başlayacak. Lig maçlarına çıkacak zaten. E, ama bir öyle bir pazarlık olması beni şaşırtmaz doğrusu. Evet. E, bu arada tabii yani Beşiktaş yönetiminin kupayı iade etmesinden önce tabi şeylere bahsetmek lazım herhalde biraz. E, bu taraftır. Rıdvan Akar tarafından kalem alındı. ortaya çıkan manifesto ve çağrı da belki de e, Türkiye'de en azından e, futbola bakış açısından yenilik getirmesi dolayısıyla dikkate alınması gereken çağrı gibi duruyordu. Yani ben hep şunu söylüyorum tara işte taraftarlar tabii takımlarını seviyorlar ama eee yani en ideali şey olur tabii, taraftarların aslında kulübün en önemli varlık nedeni olarak, yani taraftarlar daha da geçirelim, semt dizanları diyelim ya da takımın seyircilerine yönelik bilmiyorum. Yani daha geniş bir kitle düşünüyorum. E, bir kulübün en büyük varlık nedenlerinden biri. Yani bir seyircisi olmazsa bir kulübün hiç, yani 300 kişi oynasanız semt kulübü olarak kalırsınız, bir kitle kulübü olmazsınız. O yüzden aslında keşke yönetimde daha fazla söz sahibi olsalar. Hani temsilcileri olsa bu hı hı. E, ne zaman herhalde Şubat ayında konuşmuştuk meşhur Minnesota takımıydı Green Bay Packers evet, işte evet, Amerika'da evet. e, Amerikan sporlarında şeylerin ya da seyircilerin diyelim sahip olduğu tek takım yani ki sporun hiper profesyonel düzeyde oynandığını düşünelim orada yani her şey para gelir üzerine hep konuşuluyor ama takımın işte biz binden fazla hissedarı var galiba ve hiçbir zaman o yüzden şehir değiştirmez söz konusu değil o ee, oranın bir şeyi ee, kamusal değeri yani şehrin. Ee, Türkiye'de böyle bir durum tabi çok söz konusu değil. Kulüplerin Hatta çoğu dernek zaten. Ama dernek ama şirket gibi çalışan dernek. E, dernekler ise şirket kurmuşlar. Evet. Bir takım varlıklarını özellikle futbol faaliyetlerini o şirketin üzerine aktarmışlar. Öyle yürütüyorlar. Bu aslında bir takım bazı e, e, yani çok e, şey kalan e, dernekler kanununa göre yönetilemeyecek kısmı Profesyonel, daha profesyonel yönetmek amacını taşıyor ama e, tabii taraftarların pek temsil şeyi yok. Taraftar şu demek bir Türkiye'deki kulüp yönetimleri için para verelim de detrasmana gelsin para verelim bağırsın bedava bilet verelim sussun hani böyle bir anlama geliyor. İşte belli bir sürü kulüpte de hatta belli bir sürü kulüpte bu bedava bilet trafiği yüzünden bir yönetim taraftar çıkar ilişkisi oluşmuş durumda. Yıllardır var bu. Halbuki e, taraftar hakikaten kendisi duyurmak istiyorsa bir kere yönetimlerle araya mesafe koymak zorunda. Çünkü o yönetim kurulu dediğiniz iki yıl kalacak, iki yıl sonra belki başkası gelecek. Ne tip adamlar geldiğini bilmiyoruz ama hani cebinde parası olduğunu düşünen, belki olan ve bu yüzden her bir şey yapabildiğini zanneden bir sürü tip geliyor kulüp yönetimlerine. Hani şeye de taraftarı da işte ayak takımı bunlar, paralarını verelim, sunlar gözle bakan bir sürü insan. Bu yani Beşiktaş'ın yaptığı şu, tamamen aleyhi mesafe koymak aslında şu anda. Hı. Yani biz Beşiktaş nasıl diyeyim, kulübünün, yani Beşiktaşlılığın bir parçasıyız ama kulübün organik bir parçası değiliz tamamen. E, yani yönetimde yapılmış hatalar olabilir. İşte onlar kendini temize çıkarana kadar da e, tavrımızı gösteriyoruz. Yani kupayı geri verin. Adını temize çıkarın. Temize çıkarırsanız başımızın üstünde yeriniz var. Yoksa size iyi bakmıyoruz demeye getiriyorlar. Güzel bir tavır. Ve işte o e, araya mesafe koyma becerisi. Yani hep, keşke hep olsa e, her sezon e, ya da ne bileyim işte, e, her takım için söz konusu olsa. Evet öyle bir çağrı da vardı zaten o şeyin, manifestonun içinde. E, Alp süreyi de doldurduk. Evet. E, başka bir şey var mıydı bugün? Bir de Fransa bisiklet turu falan vardı ama pek artık fırsatımız yok onlarla ilgili konuşmaya. Evet spordan ikinci... konuşamadığımız spor programı <gülüyor> yapmaya evet, devam ediyor. Onun, onun ikinci Fransa bisiklet turunun ikinci haftasındayız. E, artık gelecek hafta şampiyonun biraz daha belendi. Üçüncü yani son 2-3 güne kadar tekrar konuşma fırsatı buluruz onu. Tamam. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.